Kardeşlerim, maazez müminler. <gülüyor> Allah Hazreti Celle Efendimiz Ali Sallallahu yürekleri, evleri, cemiyeti, hasılı bütün bir dünyayı temizlemek üzere terbiye ve talim etmek üzere görevlendirdiler. Ali Sallallahu Aleyhisselam bu büyük ödeve mevullar. Evleri temizliyorlar, kadınların hayatlarını temizliyorlar, çarşıyı temizliyorlar. İşte buyurun Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği zaman kadınların hayatına bakınız. Ayşe Radıyallahu Anh'a rivayet ediyor. Bir kadın on tane erkekle birlikte olur, sonra bir çocuk dünyaya getirir. O erkeklerden hangisi hoşuna giderse çağırır bir bilgeler. Sonra, hoşuna giden erkeğe, dünyaya getirdiği çocuğunu nispet eder, belki bunun babası sensin. Ama Hazreti Kur'an geliyor, Hazreti Muhammed o kadınları terbiye edecek. Kendi, kendi eşleri adına bütün kadınlara konuşuyor, Kur'an'ın diliyle. Yani Nisa el-Nebi'yi, lest-sunne, kâhâdîn siz sonaktaki sırada erginlik çağına gelen kız çocuğuna hitap ediyor. On beşine, yirmi beşine, bütün kadınlara konuşuyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. O kadınların da yüreklerini temizliyor. O hale geliyor ki hani on kişiyle birlikte olan kadınlar. Gözlerini sokakta yürürken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yürekleri çeviriyor İffet taşısı yanıyorlar وَقُلِّ <gülüyor> الْمُمِن۪ينَ يَاُقُوا الْمُمِنَا مُسَالِم۪ينَ Erkekler var Hz. Muhammed Aleyhisselatü geliyorlar Ya Resulallah diyorlar Biz falan kadınla zina yapmak istiyoruz Onlara kendi ailelerinden başlayarak İffeti, namusu anlatıyor O hale geliyorlar ki Sokakta yürürken o zina yapmak için Hz. Muhammed Aleyhisselama gelenler arzularını, isteklerini belirtenler sokakta yürürken başlarını bile kaldırıp taşa bakamaz hale geliyorlar. Hz. Muhammed aleyhisselamın tebbi Faiz alıyor, faiz veriyorlar. Ben o amr, ben o uğulu reis Faize dair anı şirketleri kurmuşlar sanki. Ama Hazreti Kur'an-ı Faiz'in haram olduğunu anlatıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمَا مُتَّتُ اللّٰهَ وَذَذُوا مَا بَطْيَ مِنَ الْب۪يبَٰ اِنْ كُنْتُمْ Allah'a ve Allah Resulü'ne imam ettiyseniz, faizden nokta kadar bile bakiye kaldıysa, derir radıyallahu Medine'ye gelir Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinden Abdullah bin Selam'ı ziyaret eder. <Gülüyor> Evine davet ettikten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi buyururlar ki sen faizin yaygın olduğu bir şehirden bir bölgeden veriyorsun. Şunu unutma ki feinkânele senin alacağın olsa ve bu adam sana bir yük saman getirse bir yük arma getirse şayi şayi arma getirse fe'ata'tu minhu şey'an alacaklı olduğun birisinin sana getirdiği menfaat alıyorsanız Allah Azze ve Celle faiz kabul eder diye Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözünden dolayı onlar alacaklı oldukları insanların hediyelerini bile kabul etmediler. o yüze ki Hz. Muhammed Aleyhisselam onların ticaremlerini temizledi. Yüreklerini temizledi. Şimdi soruyorum size kardeşlerim. Yeryüzünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi evi, sokakı, çarşıyı, bütün bir cemiyeti der. Devleti... içkiyi yasaklıyor, kanun çıkarıyor. Tam üç yıl buruşurlar melekliyorlar. Tiyatrolarda içkinin zararlarını anlatıyorlar. Radyolarda kurallar tertip ediyorlar. Şu kadar gazeteleri oluyor Amerika'da. Beş yüz bin insana hapse uyuyorlar. Milyonlarca dolar ceza kesiyorlar. Amerika karışıyor ama bu kadar uygulamalara, cezalara rağmen içki tüketimini azaltamıyorlar. İhracatı ithalatıyla satmıyorlar. Önle geçemiyorlar. Ekonomik verilerine baktığımız zaman dünyanın en her İnsanların yürekleri oraya yaralı olmaya Şimdi bir de yürekleri temizleyen Hazreti Muhammed aleyhisselam'a bakın. <gülüyor> Medenin sokaklarında bile hafesi Kur'an'ın şu ayetini okuyor: Ya <gülüyor> o kadar işkenceci evlerde sudan daha çok içki kütleri var. Ona kurtara olmuşlar. Her içkinin ayrı bir kabı var, her kabının ayrı bir adı var. Yani içki onların dünyasına o kadar girmiş. Fakat Medine sokaklarında Hazreti Bilal Kur'an'ın orayıcını okuyor. Muhammed aleyhisselamın ören devletinin ellerinde hiçbir şişeleri var. Fakat aramta muhtahul ayeti okunduğu zaman hiçbir şişelerini yere atıyorlar, barşatıyorlar, intehila, <gülüyor> yara, baz geçti kalmadı Dünyanın en düşü devletinin şu kadar ceza uygulayarak kaldıran onun Kur'an fajiteni bu bir kelimesiyle kaldırıyor. O halde hangisi daha güçlüdür? Statları gazigoya çeviri, batıya batı kültürüme benzeyerek insanların yüreklerini temizleyemezsiniz. Medina Eline, sokağına, ailene, cemiyetine dahil ızdıraplar çeken, ruhunda afakallar çeken Müslüman, seni, cemiyetini, devletini sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tezkiyetini edebilirim.